Günaydın. Haftanın ilk gününde İstanbul'dan bir haberle başlıyoruz. Kadıköy Belediyesi tarafından başlatılan kampanyanın muhatabı İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Kadıköy Belediyesi talebine Fenerbahçe Kalamış sahil için hazırlanan imar planına itiraz ediyoruz sözleriyle dile getiriyor ve diyor ki Fenerbahçe Kalamış sahil adında Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yeni bir plan yapıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. 17 Mart 2015 tarihinde onaylanan ve 27 Mart 2015-27 Nisan 2015 tarihleri arasında başkanlığınızca askıya çıkartılan bu plan Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nda yapılaşmanın önünü açacak olan bir plandır. Söz konusu plan doğrultusunda 115.469 metrekare büyüklüğündeki limana 15.000 metrekare inşaat alanı yapılabilecek. Bu alan Yeraltı Otoparkı ile beraber 35.795 metrekareye kadar yükselecek. Üstelik yapılacak binaların da büyük bir bölümünün ticaret ve otel alanı olduğu görülmektedir. Sahile yapılacak otel ve ticaret alanı sahil bandının Kadıköy'lülerin kullanımına kapatılması anlamına gelmektedir. Kadıköy merkez bölgesi başta olmak üzere Kadıköy içerisinde tüm ana yollarda ticaret yoğun bir şekilde bulunmakta ve biz halk olarak tüm gereksinimlerimizi temin edebilmekteyiz. Kıyı alanları ise daha çok yeşil ve spor ihtiyacımızı karşıladığımız nefes alma alanlarımızı oluşturmaktadır. Kalamış ve Fenerbahçe sahili hem yeşil alan ihtiyacımızı karşılamakta hem de bisiklet ve yelken sporu gibi aktivitelerimizi sürdürdüğümüz bir alandır. Biz Kadıköylüler olarak bu alanda ticaret ve otel alanı değil mevcut durumun korunmasını istiyor ve kıyının kamu kullanımına engel olacak bu plana karşı çıkıyoruz. Kıyıda yapılaşma getiren, koruma planı olduğu ifade edilen bu planın koruma mantığına Aykırıdır. Askıda olan 1 bölü 5000, 1 bölü 1000 ölçekli 17 Mart 2015 tasdik tarihli Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca yapılan bu planlara itiraz ediyoruz. Gereğini saygılarımızla arz ederiz diyor Kadıköy Belediyesi. Sıradaki haberimiz Ankara'dan. Ahmet Karakuzu Adalet Bakanlığı'nda sesleniyor. Diyor ki Avukat Umut Kılıç'ın derhal serbest bırakılmasını talep ediyorum. Ahmet demiş ki arkadaşımız Avukat Umut Kılıç hakimlik savcılık sınavında Oldukça yüksek puan almasına rağmen mülakatta elenmesi nedeniyle ikinci kez girmiş olduğu mülakatta komisyon üyelerine keyfi davranışlarını dile getirmiş ve var olan sistemi eleştirmiştir. Kendisine yapılan adaletsizliği dile getiren arkadaşımız Türk Ceza Kanunu'nun en hafif suçlarından hakaretten tutuklanmıştır. KPSS ve diğer sınavlarda usulsüzlük yapıldığı, adam kayrıldığı, soruların önceden verildiği gerekçeleriyle her gün operasyon yapılırken, Liyakata göre değil sadakata göre atamalar gerçekleşirken arkadaşımızın bu gerçeği dile getirmesi onun tutuklanmasına yeter sebep hal gelmiştir. Hakaret suç isnadından tutuklama tamamen keyfidir. Hukukla da herhangi bir ilgisi yoktur. Son zamanlarda sıkça karşılaştığımız bu durum tamamen iktidara biat nedeniyle verilen kararlardır. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Arkadaşımız Avukat Umut Kılıç'ın keyfi tutukluluğuna derhal son verilmeli serbest bırakılmalıdır tüm dostları bu haksızlığa dur demeye davet ediyoruz diyor Ahmet bu kampanyasında. Ve Bodrum'dan bir haberle devam ediyoruz. Muhatabı Ortakent Yahşi Yalısı sakinleri olan kampanya Meral Yapıcı tarafından başlatılmış. Talebini Yahşi sahilleri yağmalanmasın sözleriyle dile getiren Meral şöyle devam ediyor. Ülkemizin en gözde turizm ve tatil beldesi Bodrum'a gelip de orta kent Yahşi sahillerine gitmeyen yoktur. Camel Beach'i katarsak neredeyse 2 km uzunluğunda yer yer 25-30 metre genişliğinde bir kumsalı vardır. Mavi bayraklıdır. Yerli ve yabancı turistler ve Bodrum halkı burayı çok sever. Ancak geçen hafta her zaman yaptığımız sabah yürüyüşünde gözlerimize inanamadık. Yalılar bize miras diye kurulan OYDER adlı derneğin başkanının işlettiği Kefi Beach'in ve geçen dönem Orta Kent Belediye Başkanlığı yapan kişinin otelinin önüne iskeleler çakılmaktı. Yalılar kimsenin babasının malı değil, halkın ortak kullanım alanıdır diyen herkesi bu konuda duyarlı olmaya ve imzalarıyla protesto kampanyasına destek olmaya çağırıyoruz. Bizler Yahşi Yalısı ve Orta Kent sakinleri olarak imza kampanyası başlattık. Bu kararın değiştirilmesi ve iskelelerin kaldırılması için desteğinizi bekliyoruz diyor. Meral Yapıcı. Sıradaki haberimiz için şimdi de Tekirdağ'dayız. Sedat Gürler kampanyasında Tekirdağ Muratlı ilçesini ortadan bölen hem zemin geçit sorunu sebebiyle başlattığını belirtiyor. Muhatapları ise doğru bir şekilde Ulaştırma Denizcilik ve haberleşme Bakanlığı, Tekirdağ Valiliği ve Karayolları Genel Müdürlüğü olan kampanyasına Sedat diyor ki Tekirdağ ile Muratlı ilçesinin tam ortasından geçen hem zemin geçit birçok insanımızın canına mal olmasının yanı sıra Dakikalarca aksayan trafik nedeniyle insanlarımızı çileden çıkarmakta, ambulans ve itfaiye gibi araçların geçişine uzun süre engel olmaktadır. Artan trafik sorunu ve hayat koşulları nedeniyle Muratlı ilçesi halkını ve ilçeden geçiş yapan araçları iyice çileden çıkarmaktadır. Biz bu hemzemin geçit için derhal bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Yapılacak bir alt geçit benzeri çözümler insan canından daha değerli değildir. Bu hemzemin geçit için acilen bir çözüm bulunmasını istiyoruz. diyor Sedat bu kampanyasında. Ve sıradaki haberimiz için şimdi Tekirdağ'dan sonra İzmir'deyiz. Ege Üniversitesi rektörlüğüne seslenmiş kampanyacı Ege Üniversitesi'ndeki hayvan deneylerinin durdurulmasını talep ediyor. Kampanyacı diyor ki Ege Üniversitesi'ndeki deney hayvanları üretim uygulama ve araştırma merkezinde veya üniversitenin herhangi bir yerinde yapılan, yapılması planlanan hayvan deneylerinin durdurulmasını, bu hayvanların üretimini ve ticaretini kapsayan bütün uygulamalara son verilmesini talep ediyoruz. Dünya üzerinde her yıl milyonlarca deney hayvanı kafeslere kapatılıp köleleştiriliyor, psikolojileriyle oynanıyor, bedenleri kesiliyor, elektrik veriliyor. Hayvanlar ölene kadar defalarca kullanılıyor, daha ölmemişlerse masada ölüme terk ediliyor oysaki hayvan deneylerinin yaratmış olduğu insan sağlığını tehlikeye sokan durumlar ve gelişen teknolojiyle birlikte hayvan deneylerine alternatifler oluşması hayvanlara gereksiz yere acı çektirdiğimiz sonucuna çıkıyor. Ege Üniversitesi öğrencileri olarak Ege Üniversitesi Rektörlüğünden beklentimiz hayvan deneylerinin tamamen sonlandırılması ve hayvan köleliğini oluşturacak durumların engellenmesidir diyor kampanyacı Programımızın sonuna gelirken şimdi de bir güncelleme ile bitirelim. Hatırlarsınız Gözde Salur tarafından Adalet Bakanlığı'na yönelik başlatılan kampanyaya duyurmuştuk. 1 milyon imzayı geçmişti bu kampanya. Özgecan milat olsun yasalar kadınları korusun sözleriyle dile getirmişti Gözde. Diyor ki kendisi güncellemesinde artık yeter. Eş katili kocaya sadakatsizlik indirimi. Özgecan'ın acısı geçmedi ve katillerin cezası hala kesinleşmedi. 4 yıl önce eşini başına Dört el ateş ederek öldüren Mehmet Köseoğlu'na mahkeme ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası vermişti. İtiraz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay, Ezgi Köseoğlu'nun sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığını dikkate alıp, katil zanlısı hakkında tahrik hükümlerinin uygulanması gerekir diyerek kararı bozdu. Bu ne ilk ne de son. Ama artık son olsun istiyoruz. Kadın cinayetleri kadına karşı şiddet ve istismar davalarında keyfi uygulanan tahrik indirimi, iyi hal indirimi gibi bir cezayı indiren ve caydırıcı olmaktan çıkaran, Suçu sırada anlaştıran kararların alınmasının önüne geçecek gerekli hukuki düzenlemeler yapılsın artık diyor Gözde. Siz de değişmesini istediğiniz herhangi bir şey için Change.org üzerinde kendi kampanyanızı başlatarak değişimin bir parçası olabilirsiniz. Yarın yine sabah 7.50'de buluşmak üzere. Esen kalın.